Çağrışımları, etimolojisi, çeşitli sözlüklerdeki anlamlarıyla iki programı bitirdik. Dinleyemeyen, merak eden dinleyicilerimiz açık radyo sayfasından, podcastlerden ulaşabilirler. Ben hemen sosyal medya hesaplarımızı programımızla aynı isimli gmail, twitter ve instagram adreslerimize E, hatırlatayım. E, özellikle e, Twitter'ı aktif olarak kullanıyoruz. Instagram'ı da kullanıyoruz. E, hatırlatmalar, e, küçük e, resimler, görseller, konuşup konuşamadığımız şeylerle e, kullandığımız alanlar burası. Böyle. Takip ediniz efendim. Ediniz Bu arada dinleyicimiz Kaan Kutemir'e teşekkürlerimizi iletelim. Bir kez daha. E, sağ olsunlar. Eksik olmasınlar bir kez daha. Evet. Bu yayın dönemine iyi gelen şeyler ve ilintini düşünerek devam ediyoruz. Uyku başlığı altında konuşmaya devam ediyoruz. Uyku da hani iyi gelen şeyler içerisinde alabiliriz tabii. Hatta hayli iyi gelen şeyler üzerinde. Hayli. Değil mi? Sözlük hayli anlamıyla gelen... ama. <gülüyor> Mecazi evet, uyku evet. hiç iyi gelmiyor. Evet, evet. <gülüyor> o, en kötüsü. <gülüyor> Doğru diyorsun. Geçen hafta e, biraz... Çağrışımlara devam ettik, e, Türk Dil Kurumu'ndaki e, anlamlarına bakmıştık, etimolojik anlamlarına bakmaya devam ettik. Kube Altı bakıyorduk. Kube sözlüğünde bir iki başlık daha kaldı, onlardan bahsedeyim. E, hatta Didem sen araya girdin, öyle kapandı. Atladım, kuru, kapandı evet. Kapandı. Ben Ömer'in e, hadi bitiyor son dakika yazısını görür görmez birden atlamışım. Sonra e, Kerem dedi ki ya ben e, devam ediyordum aslında kubbe altı sözüye. Çok özür diliyorum. Buyur devam et bir Allah. hafta sonradan. E, uykuluk diye bir şey var. E, yeni doğmuş çocukların avuçlarında biriken kirmiş bu uykuluk. Bu, bu ilginç. Hı hı. Hı. E, bir de uykuluk kasaplak hayvanların işte gırtlağında bulunan irice beyne benzer beyaz yağlımsı bez timus bezi. Ben onu Hatta biliyorum. Uyku... Evet. Hatta değil mi? Bu Haliç civarında uykulukçular var meşhur. İnsanlar oraya giderler bu. Evet. Ee, devam edelim. Argo sözlüğüne bakacağız. Eee argo sözlüğünde hayli zengin aslında. Ee, uyanmak argo sözlüğünde işte ergenleşmek, yarılmak, Cinsel ilişkiye hazır duruma gelmek anlamları var. Hı hı, necaz. Ee, uyku ölüm anlamına geliyor. Ee, uyumak yine işte kanmak, aldanmak, yine ölmek. Ee, bir de işte erketik organı inik durumda olmak anlamı var uyumak. Uyutmak var yine aldatmak, kandırmak, tüm zaman çalmak anlamları hmm. var. Çok kullanılan e... kuşu uyanmak diye bir şey var. İşte bu yine erkeklik organıyla ekleli. E... Tertleşmesiyle ilgili. Bilmem neresinde pireler uçmak diye bir şey var ibadet. Hmm. İşte herkesin uyandığı saatte hala uyuyor olmak. Bilirsin ki. Aşırı uykucu ol. Bilirsin deyince evet. herkes beni çok uykucu <gülüyor> zannedecek Keremciğim. <gülüyor> Yok hayır canım yani şeyi bilirsin. Bu, Sözü, ifadeyi. Bu, Söz evet. Bilir miyim? Evet. Yani bazı yasaklardan dolayı doğrudan söyleyemiyoruz haliyle ben de eğilip düşürüyorum. Evet. Bugün gene bayağı <gülüyor> söyledin yani. <gülüyor> evet. evet. Çok argosu varmış. İstif. İstif var bu. Evet. argosu var bu kurnam. İstif. İstif Latince stipo, İtalyanca da istivareden geliyor. İnsanda genel görünüm, kılık, kıyafet, hal, hal tavırla birlikte. Uyku anlamı da var istifin. Tamam. E, nereden e, bir akı yürütemedim ben geçici. E, kukurik diye bir şey var Didemcim. Yine bu uyku uyuma aynı zamanda kukunik de deniliyor. E, kukurik naşlatmak diye bir şey var. Bu da uyumak. Bunlar argo mu? Evet argo Didemcim. Kullanırız artık. Ya. Evet. evet, kullan, ama kullan. Hanebi... evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ee, devam ediyorum. Sızaki var. Bu Türkçe sızmak, Yunanca son eki, ek, eki bilirsin. Ee, Sızaki diye bir e, kullanım var. Bunda da işte kendinden geçme durumu, sarhoşluk e, vesaire gibi nedenlerle sızıp kalma sızıyor. durumu. Sızaki. Sızaki. Evet. Sızıyor. Uyuyor. Sızıyor. Ee, bu Suyuz diye bir şey var. Bu çingene dilinde eski çingene dilinde kullanılan uyuma anlamı var. Suyuz. Ee, evet. Suyuz. Argo Sözü Hulke Aklınç'ta bunlar vardı. Bir de kadın Argo Sözü var Filiz Bingölçenin. Burada uyan damarları e, uyanmak diye bir şey var. Bu da işte cinsel açıdan yoğun biçimde uyarılmak. E bir de iyi, hoş ve üstün bir şey ya da kimseden e, çok etkilenmek anlamları var. Hı, ee, aynı ifadenin. Evet. E, Hı. Türk Argo Sözü'nde de Ferit Deverlioğlu'nun Uyumak, işte zıbarmak anlamı var. Argo sözcüklerinde Hı. bunlar var Didemciğim. İyiymiş canım. Evet zıbarmayı ilk programda da e, kullanmıştık. Hatta sen Twitter'da da direkt görselini paylaşmıştın. E, ben de o zaman Gustav Flauber'in Yerleşik Düşünceler Sözlüğüne geçeyim. İş Bankası yayınlarından basılmış. Evet. Yani e, takip etmemiş e, dinleyicilerimiz için bir parantez de açmak isterim. Bu Flauber'in e, kaynağı... Az sonra kullanacağım Akdoğan Özkan'ın sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti sözlüğü hep e, ironik bir biçimde yaklaşan, alay eden e, sözcükle kaynaklar. E, Flaubert özellikle kendi döneminde çok yerleşik olan bu ifade kullanıldığında herkesin basma kalıp bir biçimde tekrarladığı e, anlamları e, alıp toparlamış. O parantezi bir e, kapatıp devam edeyim. E, fazla uyumak kanı koyulaştırır bir de uyur gezerin karşılığı var sözlükte. E, geceleri çatıların tepesinde gezer diye bir inanış varmış. Efendim uyur gezerini Fransızçası e, gene böyle çok kulağa şairane e, seslerle gelen bir sözcük Somnambul e, bu adda da bir parçamız var tam yeri gelmişken dinleyelim e, evet. Kördöpigat'tan geliyor Somnambul Evet, 94.9'da e, uyur gezer bir parçanın ardından uyku sözcüklerine devam ediyor kamusla güreş. E, gene e, sözcüklere ironik yaklaşan diğer sözcüğümüz, sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Sözlüğü Akduhan Özkan'ın e, uyku e, sözcüğünün tanımı şöyle yorumsuz okuyorum. Erkek için mükemmel seksin doruk noktası. Böyle efendim. Yorum yok. Yorum yok. <gülüyor> Bir sözümüz daha var. Uzun zamandır kullanmıyoruz. Simgeler sözlüğü Esat Korkmaz'ın. Burada uyku, uykusuzluk uyandırma başlıkları var. Uyku başlığı altında açıklamasını veriyorum. Batımi tasavvuf kültüründe simgesel anlamda dalgınlığa düşerek tanrısal gerçekleri anlayamaz duruma gelme uyku efendim. İkinci olarak da içe kapanarak düşünceye dalarak çevreyle bağlantısını kesme yine uyku. Uykusuzluk ise sufi gelenekte simgesel anlamda nefsi terbiye etme aracıymış. E, uyandırmak diye bir şey var. Bu da alevilik beklaşlikte simgesel anlamda e, çerağları yakmak, e, ikinci olarak ocağa tutuşturmak, tutuşturup alevlendirmek Çera da zaten gene ateş, çıra, evet. ateş bu Tanrı çırağı. sevgisini alevlendirmek gibi bir alevlendirme mi? E, bir kimseyi düşünce bakımından anlayışlı duruma getirmek var uyandırmanın anlamları içerisinde simgesel anlamda. Bir de Hı -hı. bir kimseye doğru yolu göstermek, e, nasip vermek, el vermek anlamları var alevilik, bektaşlikte. E, bunlar var simgeler sözünde Esat Korkmaz'la Didemciğim. Güzelmiş. Aslında mecazi anlam çok hepsi yakın paralel giden söyleyişler, manalar gene. Hı hı. Efendim ben de şiir sözlüğünden bir karşılık okuyayım. Hatta iki karşılık. Ömer Faruk Atipoğlu'nun Edebiyat ve Eleştiri kitaplığından basılmış şiir sözlüğünde bir uykular başlıklı çok kısa bir Tanım şiir şeklinde bu kitapta anımsar düzenli dinleyen dinleyicilerimiz. Uykular, dünyadaki öbür dünya, sıcak ölüm, belki huzur. Hem tanım hem şiir. Uykusuzluk başlığı altında da iki tane gene böyle ikişer dizeli kısacık şiir var. Saati uzatmak ama hayattan kırpa kırpa gibi bir tanımlama. Ve gene uykusuzluk başlığı altında yatak yorgan yangınıdır, sak şiir yanık merhemi demiş. Buradan ikinci bir sözcük buluyoruz aslında bizim alternatif sözlüğümüze konacak sözcüklerden biri sak uyanık, göze açık, uykusu hafif anlamına geliyor. Uyku ile ilgili e, mutlaka bir öne çıkarmamız gereken sözcük. Yatak yorgan yangını e, tabiri de benim hoşuma gitti. Uykusuzluğun ne kadar kötü bir şey olduğunu düşününce. Ee, böyle artık sözler, şiirler kısmına geçmişken e, Ertuğrul Saraçbaşı'nın damıtılmış sözlerinden de birkaç alıntı e, paylaşabilirim. Yapı kredi yayınlarından e, basılmış. Ee, efendim e, Namık Kemal'den e, iki dize var e, ''Kilab-ı Zulme Kaldı Gezdiğin Nazende Sahralar'' ''Uyan Ey Yâreli Şehir-i Ciyan, Buhab-ı Gafletten'' demiş e, Bunu aldım gene e, günümüzün e, haline durumuna uyan dizeler diye düşünüyorum sonuçta köpeklerin zulmüne kalmış olması ortamın ve işte yaralı aslanın bu gaflet uykusundan uyanması gerektiğini söylemesi şeklinde bir açılım yapabiliriz. Hap sözcüğü eee malum uykunun Osmanlıcadaki karşılığı ve eski şiirlerde çok karşımıza çıkıyor. Sonra sözlere geçiyorum. Servantes uykuyu yaratmış olana bin teşekkür demiş. Bizim yok, yok. kafada yani. Servantes <gülüyor> e, aynı şekilde Bayzak'ta uykunun alt edemediği hiçbir acı yoktur diye desteklemiş Servantes'i. E, Rasim Mutlu'dan bir alıntı var. Uyku lütuftur. Dünya hamallığından biraz olsun çeker alır Bunlar hep uykuya övgüler düzen, olumlayan ifadeler. Hemen ardından olumsuzlayan iki tane de ifadeyi paylaşayım. Andrejit en güzel uyku bile uyanılan anın değerine ulaşamaz demiş. Hmm. O, bu senin ilk o, programda. Uyanma. Hmm. Evet, uyanmaya övgü ve uykuyu herhalde vakit kaybı olarak görenlere biraz yakın diye düşündüm ben. E, kendi uyanma halimi düşündüm de bir an, biraz düşündükçe... E, uyuyor mu, uyumuyor mu Jidin dediğine? Pek, pek uyumuyor ya, <gülüyor> kendi uyanma haline. Zol uyanmalar. Afyonun patlaması, çok hani konuşulur ya, doğrudan ilintili olduğu için bahsedilebilir belki. Aa, evet tabii, biraz onun sabah, nasıl? Sabah işte kalkıyorum, işte kahveler içiyorum. Sigara içiyorum vesaire. Anca? E anca hani bir, bir, bir buçuk saati buluyor neredeyse. O <gülüyor> bayağı uzunmuş. Bet, bet olarak alıyorum. Haa o kadar mı? E, sürüyor. Yani böyle. afyonu patlamayı iyi söyledin. Tam bu uyku konusunun sözü yani. Ben öyle değilim. Benim biraz daha çabuk açılıyor aslında. Ama uyandırılmayı hiç sevmem. Uyumam gereken zaman ayakta e, kalmam gerekiyorsa falan gayet sinirli olurum e, gibi. Evet. E şimdi, bu uyandırılmak e, da ilginç aslında. Diden bu uyandırılmak değil mi? Ya bu özellikle şimdi sen konuştukça altına geldi işte bu cezaevlerinde, işte yatılı okullarda uyan, işte yatılı okullarda, askerlerde askerlik askerlik hizmetini yapılırken hastanelerde toplu olarak uyandırılma seansları olurdu. Doğru. <gülüyor> Ve bu da çok e, rahatsız edici bir duygudur. O da aklıma geldi. Ben bunların bir kısmını askerliği özellikle yaşadığım için çok iyi biliyorum. Doğru. Ben de yatılı oldumda... Bağırırdı onda... ki, askerler kovuş kalk diye kalkmak zorundaysın. <gülüyor> Alarmdan daha için. kötü olabilir yani. Kovuş evet, kalk evet. diye bir bağırma. <gülüyor> evet. insan vücudunun doğasına aykırı aslında toplu aynı anda uyanışlar hastanede de öyledir yani vakitli vakitsiz işte ateş ölçmek için çeşitli şeylere bakmak için o da bir gereklilik belki ama durmadan hatta birkaç kere uyandırılma söz konusudur evet Andrejit bizi nerelere getirdi olumsuzluyanlardan bahsediyorduk Nurullah Ataş da olumsuzluyanlardan biri uykuyu uyku saatleri ölümün hayattan çaldığı saatlerdir demiş tam senin ilk programda bahsettiğin bu hayattan çalma muhabbeti katılmadığımı bir kez daha söylüyorum bir iki alıntıyla daha bitireyim ben Ertuğrul Saraçbaşı'ndan alıntıları öyle kolay bir sanat değildir uyumak demiş Nietzsche onun uğruna bütün gün uyanık durmak gerekir hoşuma gitti bu ve sonuncu olarak da Hazreti Ali'den bir alıntı var İnsanlar uykudadır ölünce uyanırlar demiş Böyle bendeki alıntılar. Kerem Beyciğim. Enis Batur'un Gövdem kitabı var. Burada uyku uykulamaya uyku, dair notlar var. E, bunlardan biraz bahsettim. Tabii. Çeşitli, i̇şte deliksiz uyku o. Bahsetmediği konu Tabii. yok Enis Batur'un. Evet. <gülüyor> Pardon kütüphane kesmiş canavarı. oldum. <gülüyor> evet kütüphane yok, canavarı. Kalem kağıt canavarı, kitap canavarı, iyi canavar. <gülüyor> Evet, tabii ki iyi canavar. Çok seviyorum kendisini. Ama bazen bu ebatla ilgili sorunlar oluyor kütüphanelerde. Kütüphane canavarı dememem nedeni o. Belli ölçülerde <gülüyor> e, her kitabın aynı ölçülerde olmamasıyla ilgili sorun oluyor benim kütüphanemde açıkçası. Onu belirttiğimizde. Evet. O anlamda kullandım. E, deliksiz uykudan bahsetmişti. Kış uykusu, değil mi? tavşan uykusu. Bu bu, geç, bu programda da bahsettik. Çeçe sineği sokmuş gibi uyumak diye elimize e, yerleşmiş bir e, cümle var. İşte ölü uykusu hı hı. var. Delik deşik uyku var. Çok dağınık e, uyanlar için kullanılan. Bir de siesta var tabii. Hani, çok bahsedemedik belki. E, siesta latin, latince günün altıncı saati saati anlamında. Aslında öyle saati. Altıncı. Evet. Yani siesta siesta e, siesta'dan türemiş. Siesta e, siesta'ya türemiş. E, i̇şte evrensel yaygınlık kazanmış bir kavram. Hatta bir yazar var işte, enispatörü bahsediyor, Bruno Combi. Bu, Ciesta'nın yararları konusunda bazı araştırmalarını, araştırmalarını bir kitapta toplamış. E, ve Ciesta'nın nimetlerini onaylayan ünlüleri ve tanık göstererek e, yapmış bu işi. İşte, Napolyon, Churchill, Churchill Edison, Edison, Daly, Gitt, e, Andre Gitt, e, Ciesta'nın nimetlerini onaylayan ünlülermiş. Çin'de anayasal bir hakmış aslında şekerleme yapmak, uykuyla ilgili notlarda. Ha çalışan çok iyi. Ne zaman? Ha Halen? Çal anayasada çalışan uyumayı hak eder, hak etmeyi kazanır der 49. maddede. Tabii onlar siyasi değerine hui, hi diyorlar. Ancak şu an bu uygulamada mı bilmiyorum anayasada. E zannetmiyorum diyeyim ben ama bana bakacağım. Ben de zannetmiyorum. Ben de yasal bir hak olarak e, uygulanması bence muazzam e, bir, bir mevzu. Umarım öyledir. <gülüyor> Çünkü hani şeyinde <gülüyor> özellikle bu içi hakları ile ilgili olarak yapılan sömürü düzenlerinde haberimiz var. Onu belki de, belki bir, bir düzenleme yapmışlardır bu konuda. Enis Batur'un notlarında bunlar var Didemciğim. Evet canım, ben de o zaman açık kitaptan, açık radyonun kitaplarından basılan açık kitaptan bir paylaşımda bulunayım. Uykuyla ilgili şöyle bir başlık var. Uyan kafayı ye, sonra aklını başına topla. Bayağı uzun bir başlık aslında. E, Leo Murray yazmış ve Ömer Madra e, çevirmiş. E, sevgili Ömer Madra'yı da e, sevgi geçmiş olsun dileklerimizle bir anmış olalım e, adını söylemişken. Efendim yazı yazılalı e, aslında 12 yıl oluyor. 2008 Eylül'ünde yazılmış. Ancak değişen bir şey yok. Daha kötüye giden bir şey var. Hayli uzun bir madde. O yüzden hepsini okumayacağım. E, as Aslında bu çevrenin elden gidişiyle ilgili kritik aşamaya ne kadar yaklaştığımız ve neler yapılması gerektiğiyle ilgili bir başlık. O konuda önce uyan ve kafayıye duruma bakıp sonra da aklını başına topla diyor. Sadece sonunu okuyacağım. Yani sevgili açık radyo dinleyicileri zaten çevre konusunda gelinen noktayı yapılmayanları, görülmeyenleri, görmezden gelinmeyenleri çok iyi biliyor. E, uyumak haline çok çok uyan bir e, durum. E, maddenin son kısmı eşik benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz diye başlayan paragraftan itibaren gidiyorum. Denetimden çıkmış küresel ısınmanın önüne geçmek tüm insanlık tarihinin en önemli ve biricik görevi ve bu görev bizim omuzlarımıza kaldı. Bunu biz omuzlamazsak hayatımızda başarmak için uğraştığımız her şey ya yerle bir olacak ya da tüm anlamını kaybedecek. Bizden önceki kuşaklar bu sorun hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Bizden sonra gelecek olanlarınsa bu konuda hiçbir şey yapmaya güçleri yetmeyecek. Bize gelince bizim hala biraz vaktimiz var. Ama hemen harekete geçsek iyi olur demiş. 12 yıl önce e, hala vaktimiz var, a, bayağı bir değişti aslında durum olarak. E, tekrar bir uyan diye altını çizerek bitirmiş olayım ben bu maddeyi. Haftadan önce programla bitirelim. <gülüyor> tamam, Ömer, çok Ömer bize, iyi. Evet. Vakit geldi. Evet, evet Ömer bize Ömer'e teşekkür edelim, değil mi? <gülüyor> Ömer Şahin, evet, e, yayın masasında sağ olsun. Birkaç haftadır birlikte çalışıyoruz. Uykuya devam Şimdi edeceğiz. Şaş, şaşkınlığımız da oluyor. Onu ifade etmek isteyeyim. Yani şu an Ömer ayrı bir yerde. Didem ayrı bir yerde. Ben ayrı bir yerdeyim. <gülüyor> Bağlantıyla ilgili sorunlar yaşanıyor vesaire. Ancak bir şekilde kotarmaya çalışıyoruz. E, stüdyomuzu özledik onu diyeyim. Evet. <gülüyor> Ve ama... haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Evet hoşçakalın. İyi haftalar.